Telefonunuzu alacağım. Alo. Alo iyi akşamlar hocam. Ayrı akşamlar. Yunus Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı yayınlar. Bir Teşekkür sorum olacak ederiz. benim Buyurun. hocama. Buyurun. Hocam şimdi e, İslam Ticaret Hukukunda vadeyle e, vade farkıyla alışveriş helal olduğunu biliyoruz. Hı hı. E, fakat TOKİ'nin Toki satış sisteminde böyle bir şey yapılmıyor. Mesela bir evi peşin almak istediğinizde bir fiyat veriyorlar. Fakat toplamda ödediğiniz miktar belli değil mesela. Hmm. E, bu yılda yapılan iki tane zam var. Bununla beraber 10 yıl içinde veya 15 yıl içinde ne kadar ödediğimiz miktar belli değil. Böyle bir alışveriş e, dinimizce caiz midir? Uygun mudur hocam? Fetvası veya tatvası nedir bu işin hocam? Öğrenmek istiyorum. Evet. Teşekkür, evet. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. mesela şöyle... Alışverişlerin, alışverişlerin sahih olabilmesi için, geçerli olabilmesi için, bağlayıcı olabilmesi için ortaya konulmuş bazı şartlar var. Onları fakihler koymuşlardır. Bazı Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmiş şartlardır. Bu e, miktarının, fiyatının belirlenmiş olması istikametindeki şartlar şu illete dayalıdır. Öyle bir alışveriş yapacaksınız ki tertemiz olacak. Arkadan alışveriş yapıldıktan sonra sizin alışverişin niteliğindeki şartlarındaki bir takım eksikliklerinizden, belirsizliklerden dolayı alışveriş yapanlar arasında niza, kavga, sürtüşme çıkmaz. Çıkarsa bu akıt fasittir denir. Çıkacak nitelikte yaparsanız. Şimdi buradan hareketle pratiğe gelelim. Ben şunu sizden, şu bardağı sizden almak istiyorum. İşte... E, fiyatını da net olarak konuşmadık ama bunu bensizden satın aldım dediğimiz zaman aramızda niza olacak bir pozisyon varsa bu hakikaten fasit olur. Hmm. Ama bu tür şeylerde eğer e, fiyat belirsizliği şeklen var ama haddi zatında yoksa yani sonuç itibariyle fiyat öyle bir öyle bir kimsenin tarafından belirlenecek öyle bir nizama bağlanmış ki ne sizin Onlardan artı bir e, talepte bulunmanız ne de onların sizden bir talepte bulunması mümkün değil. Her şey kayda bağlanmış. Hmm. Şöyle olursa böyle olacak, böyle olursa böyle olacak. Belirli değil ama be, belirsiz değil ama belirli. Yani belirli değil ama belirli. Yani orada meçhuliyet yok ama var gibi bir durum. Hmm. Şimdi fiyatı tam olarak şey TOKİ bize veremiyoruz. Şu kadar rakam diyemiyorum ama diyor ki mesela işte enflasyon oranında ben şeye, sizin ödemelerinize zam yapacağım evet. diyor. Memur maaşı Memur, artışı oradan. Misal var. belli bir ölçü veriyor. Hı hı. Rakam net olarak belli değil ama sonuçta gideceği yer belli. Buradan baktığımız zaman burada bir e, belirsizlik ciddi anlamda bir belirsizlik olduğunu söyleyemiyoruz. Evet şeklen var. Ama sonuçta niza olmayacağından dolayı bu işi e, e, TOKİ'nin bu yaptığı işlere temelde caiz değildir dememiz mümkün değil. Çünkü fakirlerin koyduğu bu belirsizliğin olmayışı şartı niza çıkmasın diyedir. Hı hı. Niza çıkmayacağını biliyorsunuz. Alacak olan vereceği parayı biliyor. Satan da hangi nitelikte ev satacağını bildiği için bu tür alışverişlerin caiz olmadığını kestirip atmak kolay değil. Burada şu sıkıntı var sadece. Toki'nin size sattığı evin ...fiyatının belirli olmayışından daha önemli olan üzerine şey koyuyor. Fark koyuyor. Hmm. Vade farkı mı yoksa farklı bir şey? Mi? Hayır. İşte enflasyon oranında fark koyarım diyor ya. Hmm. Memur hmm. memur Anladım. maaşına yapılan zam kadar ben de sizden aldığıma zam yaparım o oranda diyor mesela evet. TOKİ. Şimdi burada da hadizatında e, şeye... Alacağı fiyatın üzerine faiz koyuyor. Adı da onun resmen faiz midir? Başka bir ismi var mıdır bilmiyorum. Burada şu, e, enflasyonun altındaki değer kayıplarının, enflasyon miktarındaki paranın getirdiği değer kayıplarının telafisi faiz olmaz. Ancak faiz kaydına girmemeli. Yani resmen bir bankaya gidiyorsunuz mesela, bankanın işi faizi alışveriş yapmaktır. Oraya gittiniz, paranızı yatırıyorsunuz. Diyorsunuz ki enflasyon kadar faiz alırım, fazlasını almam dersen o gene caiz olmaz. Hmm. Niye? Çünkü o banka bizatı kendisi faizle uğraşıyor. Siz faiz kelimesini şeklinde olsa kabul ediyorsunuz. efendim, O şeyde e, geri, gel, gelir getirmek, kazı elde etmek amacıyla bir işleme imza atıyorsunuz falan. Temiz iş değil ama... Kişiler arasındaki borçlanmalarda zamana bağlı değer kayıplarının reel olarak kapatılmasının faiz olduğunu söylememiz mümkün değil. İşte TOKİ'nin bize yaptığı muameleyi de buna benzeterek olabilirlerin arkasına saklanmaya çalışıyor insanlar. Burada çok temiz bir durum yok ama işte insanların ülkemizde devlet olabildiğince bu işi yapabiliriz. Yüksek fark almadan şeyin enflasyonun altında tutarak e, vermeye çalışıyor. Ev sahibi olmak isteyen insanlar sordukları zaman da bütün bu açıklamalar yaptıktan sonra işte şu kapıdan girip alınsa inşallah Rabbimiz buna bir şey demez diye bir cevap vermeye çalışıyoruz. İnşallah da isabet ediyoruzdur. Kısacası i̇nşallah. Tokiden almanız haramdır diye batmanız caiz değil, doğru değil. Ancak çok tertemiz hiçbir şey yok. Sokaktan simit alır gibi düz bir işlem mi de çok o kadar da değil. Bazı şeyler görmezlikten gelerek zarurete biraz da sığınarak hmm. olabilir diyoruz. Yani mümkünse bulaşmamak daha mı iyidir? Ya tabii yani şimdi 10 kuruşluk malı bir şekilde 11 kuruşa yani 10 kuruşa fiyat belirliyorsunuz. Ondan sonra bir şekilde 11 kuruşa yükseltiyorsunuz. Şeklen enflasyondan az olacağı için diyorsunuz ama siz neticede belirlediğiniz fiyatın üzerinde bir para ödemek zorunda kalıyorsunuz. İki bir sorusu daha vardı. İşte nedir o? Taksitle satış. Taksitle satışta bir şey yok. Yani peşin alırsanız şu kadar. Veresiyi alırsanız taksitleriniz şu kadar olmak kaydıyla Sonunda da fiyatınız belli olmak kaydıyla bu. Tokide bu var ama fiyatınız bu ama aması başlıyor. Enflasyon oranında veya şu oranda gelirse ben size bunun, bunu da alırım. Bunun arkasında şu var öğrenebildiğimiz kadarıyla, devlet belki de sıfır karla vatandaşın ev yapmak istiyor. Ama harici ekonomik şartlar bu noktayı sıfır kar ama zarar etmeden sıfır kar hı hı. E, durumunu dengelemek için böyle bir uygulama yapmak zorunda kalıyor. Enflasyondan Enflasyon ön, önlenemediği için bir tedbir olarak devlet böyle bir şey yaptı açıklanıyor. İnşallah Rabbimizin katında sorumluluk getirecek bir cevap vermiş olmayız. Okay. <laughs>